Açık Radyo, Açık Dergi, teknolojinin karanlık yüzünden hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Merhaba. Murat'la ben yine sizlerin karşısındayız. Murat'cığım bugün biraz e, teknik anlamda yaşadığımız e, sorunlarla ilgili hukuk tarafına bakmak istiyorum ben. Hukuki boyutuna olayım. Şimdi bugün de sen şaşıracaksın. Şaşırdım Her zaman de... Ben sen sürpriz yaparsın bugün de ben yapacağım. Tamam. Şimdi bu web siteleri artık öyle bir hale gelmeye başladı ki hakkımızda bir takım benim çıkmadı ama Allah korusun birbirine sinir olan insanlar birbirine kötülük yapmak için artık bu web sitelerini aracı olarak kullanabiliyorlar ceza vermek adına evet. yani onun hakkında bir takım kendi elindeki gizli bilgileri ya da fikirleri bile yazabiliyor ve bunu da yok etmek sonradan o web sitesinden kaldırtmak falan baya bir zaman alıyor bildiğim kadarıyla şimdi böyle bir durumda her işi bir yaptıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Yani nereye başvuracağız? Ya çünkü diyelim ki buradaki, buradan orijini burası olan bir bir web sayfasında, hadi diyelim ki Türk mercilerine gittik kendi hakkımızı aramak için. Ama sitelerin nereden, hangi orijinden olduğunu keşfetmek <gülüyor> ya doğası kapanır, başka bir yerden çıkıyor. Çok zor olduğu için haklarımızı nasıl koruyacağız? Koruyamayacağız. Ne Yani, yani, yani hani ne demek? Bir söz var ya ağzı torba değil ki büzesin diye. <gülüyor> <gülüyor> İnternette öyle bir şey. İnternetin en iyi tarafı da bu. Hani sansüre karşı her hiçbir koruması yok. Her isteyen her istediğini söyleyebiliyor. İşte fikir herkes fikrini istediği gibi söyleyebiliyor. Tabii bu e, azınlıkların kendi haklarının sonması için e, bir takım baskıcı devletlere karşı. Halkların e, bir takım organizasyonlar yapabilmesi için çok iyi bir fırsatken e, bir takım bireyleri de haksızlık edildiği zaman onların kendi haklarını e, ciddi bir şekilde savunamamaları sonucunu doğuruyor. Peki internette bu tür hakkımızda e, çıkan istemediğimiz bir haber ya da sözle ilgili olarak... E, Gazetede yer aldığında yapabiliyoruz. Tabii çünkü ya bir, gazete dediği anda karşıda bir muhatap var değil evet, mi? Evet bir hakaret davası falan bu, bu tür bir dava açma hakkımız olabiliyor mu biliyor Biraz mi? önce şeyi söyledin. İstiyorsan kolayından başlayalım. Genellikle baktığımız zaman Türkiye'de bir, şey, bir yazı çıktığı zaman bu yazının kaynağı yine Türkiye'de çok ziyaret edilen bir Türk şeyi oluyor. Söyle... E ...web sitesi oluyor. O zaman o Türk web sitesinin sahiplerine gidebilirsin. O web sitesinin web admin deniyor. Yani yöneticilerine uyarıda bulunabilirsin. Ya da hatta bu konuyu daha hukuksal boyuta taşıyıp... ...savcılıktan bir karar çıkarttırıp bu yazıyı web sitenizden çıkarttırın diyebilirsin. Hı hı. Netekim benim çok yakın tanıdığım birinin başına da ne yazık ki böyle bir şey geldi. Yani... Doğru ya da yanlış çok önemli değil ama kendisine ciddi miktarda hakaretler olan, içeren bir yazı bir web sitesinde yayınlandı. Şimdi ondan sonrası bu konu biraz daha dallandı, budaklandı. Konu tek seviyeli değil. Gidiyorsun, bakıyorsun web sitesine. Haber orada duruyor öncelikle. Sonra diyorsun ki ben bu web sitesinin sahibini bulayım. Çoğu zaman web sitelerinin sahipleri, yöneticileri ya da bu web sitesini yayınlayan servis sağlayıcılar diyoruz biliyorsun. İnternet servis sağlayıcıların Yöneticilerine sen ciddi resmi bir yazı yazdığın zaman bunun hele hele yurt dışında böyle savcılık vesaire olması bile gerekmiyor. Böyle ciddi işte Antetli kağıda e, ne olduğunu neden yanlış olduğunu ve ne yapılması gerektiğini anlatan bir yazı yazdığın zaman genellikle web ses yöneticileri bunu dinliyorlar ve bu yazıyı çıkartıyorlar. Ama internet biliyorsun bu kadar basit bir yapı değil artık. Bir yazı bir yerde çıkıyor sonra bu ünlü e, bizim kullandığımız arama motorları. İşte MSN gibi Yahoo gibi Google gibi arama motorları bunların bir kopyasını kendi içlerine alıyorlar. Ee, onlar kendi içlerine aldıkları zamansa e, iş şuna dönüyor. Sen yazıyı çıkartsan bile web sitesinden hala diyelim Bağnu sen kendi örneğinden diyelim Banu ismini yazdığımızda hala o eski yazı arama motorunda görülmeye devam ediyor bir süre daha. Peki burada o arama motorlarıyla tek tek ilişkiye girip onları mı ıı, yok etmek lazım? Yani onlarla da mı bunu konuşmak lazım aynı şekilde? Şimdi e, mümkün ama bu çok daha uzun çok daha e, keşli bir yöntem. E, pratikte hiçbir şey yapmasan da e, yaklaşık bir ay bir buçuk ay sonra bu yazılar oradan da çıkıyor. Fakat bir ay bir buçuk ayda yeri geliyor hele kulaktan kulağa dolaşmaya başlayan bir konudan bahsediyorsak çok önemli olmaya veriyor. O yüzden genellikle mesela ben geçmişte şeyi hatırlıyorum. Başbakan'a karşı bir takım hakaret şeyleri olmuştu Türkiye'de. Hemen işte ana sayfa çıktı ama hala Google'da duruyordu. Belki geçenlerde sana da gelmiştir e-mail'e. George Bush'a karşı Google hacklendi. George Bush'a karşı komik yazılar vardı vesaire gibi şeyler vardı. Bunlara işte Amerika hükümeti bile bir şey yapmadı ve veya yapamadı diyelim. Peki önerin ne? Yani şimdi bu aslında hepimiz bir... Risk altındayız. Yani evet. ya bize biri gıcık oluyorsa ki olmamasına imkan yok yani herkesin bizi sevmesi demek çok şahsiyetsiz olduğumuzu gösterir bence. O zaman yani sürekli birileri bir şeylerde bizim hakkımızda e, yalan yanlış bilgiler veriyor olabilir. Doğru. Eğer bir tane burada yöntem var e, nispeten çalışabilecek olan. E, ...web sitelerinde çıktığı zaman... ...her zaman ki biz işte e-mail yollayacağız... ...haber olacağız, resmi yazı yolacağız... ...onu web sitelerinden çıkartacağız... ...ama daha önemli olan e, arama motorlarında... ...bu yazıların ilk sayfada çıkmaması... ...mesela Banu Zeytinol dediğim zaman... ...arama motorunda ilk sayfada hiçbir zaman... senin yazı, ...seninle ilgili kötü bir yazın çıkmamasını sağlasak... ...zaten işin %90'ını çözmüş oluyoruz... ...bu istatistiklere dayanarak söylüyorum... ...çünkü hiç kimse ikinci, üçüncü sayfalara çok fazla bakmıyor... ...anladım... Peki birinci sayfada Banu Zeytinoğlu dendiği zaman birinci sayfada senin istediğin yazının çıkmasını nasıl sağlayacağız? Evet. Bunu yapmanın yöntemi de e, kendine ait ya da senin kendi yön yönetimindeki web sitelerinin birbirlerine e, referans göstermeleri. Yani şöyle diyelim senin Lostar.com içerisinde bir web sayfan var değil Hı. mi? Bir de şahsi web sayfam var. Bir de için grubu içinde web sayfam var. E, bu sayfalar birbirlerine referans gösterirlerse ya da başka bir deyişle senin lostar.com üzerindeki web sayfana ne kadar çok hı hı. referans gösterirse arama motorlarında sen o kadar üst, o öyle sayfa yani. üst sıraya da çıkıyor. Dolayısıyla başkasının koymuş olduğu öyle bir e, yalan haber ya da lüzumsuz haberler hiçbir zaman birinci sayfaya ya da birinci sıralara ön sıralara yükselemiyor. Peki burada e, yani işin biraz da sosyal boyutuna gelelim istersen. Yani tamam yapabileceğimiz şey aslında çok kısıtlı. E, bahsettiğin şey de çok kolay değil. Hani arama sayfalarında e, kendini kendine olumlu olan haberleri birinci sı sıraya çıkartabilecek. Herkesin 3-5 tane çünkü kendine ait web sayfası olmayabilir değil mi? Tabii ki. E, ya biraz sosyal boyutundan da bahsedelim diyorum. Yani bunun ne kadar... E, düşük düzeyde bir öç alma ya da kavga şekli e, olduğundan da ben bahsetmek istiyorum. Asıl çözüm burada yani beyinlerimizi daha doğru e, öclere <gülüyor> yönlendirsek daha iyi olacak. Elbette bir de internetteki haberlerin ne kadar doğru olduğunu herkes e, gerçek seviyede bilse yani internete gördüğünüz her şey doğru değildir. İnternette gördüğümüz bilgileri hiçbir zaman yüzde doğru kabul etmememiz lazım olgusunu kafamıza yerleştirdiğimizde bu hem başkaları hakkında hem de kendimiz hakkında gördüğümüz yalan haberleri de çok umursamamayacağımız sonucunu doğuracaktır öyle değil mi? Tabii ee, böylece internetin asıl amacından uzaklaşmamış bir şekilde yaşaması için ve daha çok yararlı olması için demek ki e, hakikaten bunu kötü niyetli kullananların e, biraz vicdanına bırakıyoruz. Ki yapmasınlar. Evet ama bu her zaman bir ticari şeydir. Bu Yani nasıl dolandırıcılık, hırsızlık tarihte çok eskiden beri varsa bu da olmaya devam edecek. Bu da çok yapacak bir şey yok. Hakaret her zaman vardı. Hakaret yeni çıkan bir şey değil. Sadece e, internet yeni bir ortam olarak hayatımıza girdiyse hakaret de bu yeni ortamı da kullanıyor. Burada çok yapacak bir şey yok. Doğru ama burada bir tek sinir olan tarafı o hakarete karşı alabileceğimiz ürkütücü e, bir şey yok. Elimizde... E, Nasıl derler bir alet yok. Yok ama eskiden de senin hakkında çıkarılmış hakaret değilim ama kötü bir dedikodu yapacak çok fazla bir şey yoktu. Eğer insanlar dedikoduya prim veriyorlarsa sen bundan zarar görüyordun. Dedikoduya prim vermeyen insanlar arasında bu dedikodunun zaten önemi yoktu. Evet doğru haklısın. Hemen yeri gelmekte çok benzer bir şeyden daha kısaca bahsedecek zamanımız vardır herhalde. Çok az var hemen bahsedelim. Tamam benzer bir şey spam için de doğru. Spam e-maillerden hepimiz rahatsızız. Ama spam sayesinde bize gelmiş olan reklamıdaki ürünü hiç kimse satın almazsa dünyada spamciler de bu işten para kazanamazlar. Para kazanamadıkları için de spam kendiliğinden ölür. Doğru. Bunu ee, daha sen detaylı bunu, konuşalım. Bunu son cümlen olarak söyledim. Bu demek oluyor ki önümüzdeki hafta Sipem'den korunma yollarını bir daha bahsetmek durumundayız. Peki. Sık sık yaptığımız bir şey bu çünkü korunamıyoruz. Ee, böylece bu haftaki programımızın biraz zaman aşarak sonuna geldik. Ee, haftaya tekrar görüşmek dileğiyle ben Banu Zeytinoğlu. Ben Murat Losta. Ve teknik yönetmen arkadaşımız Erdem Esetoğlu adına hepinizden hepinize güvenli günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.